İnsan fiil ve amel cihetinde vesai maddi itibariyle zayıf bir hayvandır. Hayvanlar gibiyiz biz de. Yeriz, içeriz, yatarız, uyuruz, ihtiyarlarız, ömürüz. Böbrek, ciğer, kalp, bağırsak hepsi ne varsa koyunda bende de var. Sende de var. Bu cihetiyle bize hayvan deniyor zaten. Hayvanı natık deniyor. Konuşan hayvan. Eskiler öyle demiş. Ondan sonra Biraz daha bu tarafa geldikçe şey insan ekonomik hayvandır demişler. İnsan nedir acaba? İnsan bir ekonomik hayvandır. Yani hayvanın otu atarsın, yiyeceği kadar yer, yemeyeceğin üstüden yatar. Yarın ne yiyeceğim düşünmez. İnsan düşünür. maaşı aldığı zaman 30 gün ben bununla idare edeceğim ekonomik. Yani hayvanın, insanın hayvandan farkı ekonomikmiş. Sonra biraz daha bu tarafa geldikçe insan dik sürüngendir. ...sürüyoruz ama dik olarak sürüyoruz. Vallahi. Sonradan biraz daha bu tarafa geldikçe... ...insan politik hayvandır. Meclise bir gün birisi söyletme, milletvekili. İnsan dedi, politik bir hayvandır dedi. Oradan biri dedi, o zaman sen hayvansın. Evet hayvanım dedi. Demek bizim bu görüntümüz öyle. Ama biz de hiç aleminiz var. Ha? İnsan fiil ve amel cihetinde vesai maddi itibariyle zayıf bir hayvandır ve aciz bir mahluktur. Aciz, çok da aciz. Yani. Bir sivrisinek sabaha kadar uyutmayabilir, yüz kür olup bir adamı. Bir pire bir girse dolaşır dur, uyutmaz sabaha kadar. Onun o cihetteki daire tasarrufatı maddi yönde ve malikiyeti o kadar dardır ki elini uzatsa ona yetişebilir. Yani diyelim ki bardak şurada sanıyorum, elim burada. Oradaysa, kardeş şunu verir misin diyorum bak. Mutacılık. Şunu verir misin bir dakika bak. bak. Demek benim iktidarım bu kadarmış. <gülüyor> Hatta insanın eline diskinini veren hayvanat-ı ehliye, ehli hayvanlar, yani keçi, koyul, inek, demek gibi. İnsanın zaaf ve ac ve tembelliğinden... Birer hisse almışlardır ki yabani emsallerine kıyas edildikleri vakit azim fark görünür. evli keçi ve öküz, yabani keçi ve öküz gibi. Yabani keçiler var dağlarda. Yanına sokmaz kimseyi. Öküzler sokmaz. Ama buradaki öküz tutuyorsun. Yörtünüp kesiyorsun. Hiç Neden? Bizim pısırıklığımızdan, bizim böyle beceriklik... Onlar da hisse almışlar. Körle yatan şaşı kalkar diye. Ondan sonra onlar da böyle fısırık olmuşlar. Allah Allah acayip bir şey. <gülüyor> Fakat insan, bu bizim maddi cihetimiz. İnfial ve kabul. İnfial de fiil insanın kendisinin yaptığı şeyler. İnfial de Allah'ın kendi üzerinde işlediği fiiller. Bunlar Allah'ın fiilleri. Bak hep bize. Bütün vücudumuzu çalıştırıyor. Kalbim şu an. Hop Geçenlerde doktor dedi, abi sana bir çek yap çekap yapalım dedi şehir. Siyoute, yav dim gerekmesini bir sürü ağrısını çıkardı dedim beş beş senede. Yapma abi kondu. İyi kalbinden başlıyorum dedi. Koydu beni şeye bakıyorum kalbim böyle böyle yapıyor. 75 <gülüyor> senedir böyle çalışıyor gariban. Burak şöyle bir dursa sis alıp dostlar olsun. Başkasının elinde. Kalbimiz başkasının elinde. Böbreğimiz başkasının elinde. Sindirim, soğunum, atardamar, topardamar, toplar damar, al yuvar, ak yuvar, yuvarlar, hepsi başkasının elinde. Ya. Buna infial denir, infial. Yani Allah'ın bizim üzerimizde fiil yapması. Fakat o insan, infial ve kabul. Kabul yani, Allah'ın verdiğini kabul ediyoruz, yapıyoruz yani. Ve dua ve sual cihetinde, sual istemek yani istiyor Cenab-ı Şu dünya hanında aziz bir yolcudur. Ve öyle bir kerime misafir olmuş ki, öyle bir kerime misafir olmuş ki, kim o kerim? Allah kerim. Allah kerim işte. Misafir olmuşuz. tavuktan yumurta gönderi, hayvan. inekle sütle, arıyla mal ...şuursuz varlıklar... ...şuurlu insana hizmet ediyor. Hiç olacak bir şey mi bu? Olacak bir şey değil ama... ...Allah yaparsa olur. Bize yumurta yaptırmaya uğraştırmıyor <gülüyor> cenab Ona yaptırmıyor. Süt yapalım diye uğraşmıyoruz. Ona yaptırmıyor. Bal yapalım diye uğraşmıyor. Ona yaptırmıyor. Elma yapalım, portakal yapalım. Uğraştırmıyor. Ağaçlara yaptırıyor. Neden? Biz onu misafiriz ya. Misafir bir eve gittiği zaman... Mutfağa girmez. Sofrayı kurmaz. Değil mi? Bulaşık yıkamaz. Servis yapmaz. Oturun. Sadece yer. Biz Rabbimizin misafiri olduğumuz için Cana bak servisi hayvanlara yaptırıyor. Allah, acayip bir şey. Ve öyle bir kerime misafir olmuş ki nihayetsiz rahmet hazinelerini ona açmış. Ve hadsiz bedi masnuatını bedi harika demek. Masnuatını ve hizmetkârlarını ona musahhar etmiş, bize hizmetkâr hepsi bize hizmet ediyorlar. Ve o misafirin tenezzühüne, tenezzüh demek gezinti, bakmak, azar etmek. Tenezzühüne, eskiden arabalara bu station tip arabalara tenezzüh derlerdi, yaşlılar bilir, tenezzüh. Yani gezinti arabası, çoluk çocuğu dolduruyorsun gidiyorsun, fazla yolcu alıyor ama tenezzük derlerdi. Aldım bir tenezzük derlerdi. Faklara taksi, onlar tenezzük. Sizin yaşınız müsait değil mi Cemile Melsin? Ve o misafirin tenezzüğüne ve temaşasına ve istifadesine öyle büyük daire açıp müheyya etmiştir ki o dairenin nısf-ı yani yarı çapı, köreyi arsa, yarı çapı, nısf-ı Allah Allah yani merkezden muhite, hat, muhit hattına kadar gözün kestiği miktar belki hayalin gittiği yere kadar geniştir ve uzundur. Çık şöyle bir meydana. Şöyle bir bak. Şöyle bir bakıyorsun. Bütün sema, dağlar, çöller, sahraları adeta küre arzın yarı çapını görüyorsun bu gözler. Yarı çapını da bu tarafa döndüğün zaman göreceksin. Yarı çapı çapını, öyle bir bakışta <gülüyor> yarı çapını görüyoruz. Ne harika bir varlık senin. Küçücük mercimek tanesi kadar bir bebek var burada. O görüyor. bu tarafları görmez zaten. Allah Allah. Evet. <gülüyor> Gözüm geçtiği miktar hayalin gittiği yere kadar geniştir ve uzundur. İşte eğer insan enaniyetine istinad edip, enaniyetine, gururuna, benliğine, kendisine, hayatı dünyevi gayeyi hayal ederek, yani bütün çalışması dünya hayatı. Gittim, içtim, yattım, gittim, geldim, gittim, içtim, yattım, gittim, gittim, geldim. Sırf bu dünya için çalışsa, derd-i maişet içinde muvakkat bazı lezzetler için çalışsa gayet dar bir daire içinde boğulur gider. Dar bir daire içinde boğulur. Gider. Dar boğuluyor. Gider. Gördük geçen bir top için neler yaptılar. Ne kadar dar bir dairede adam değil mi? İçin kadar, bir şey için Neredeyse adam öldürüyor. Olacak şey mi bu? Olacak şey değil ama Adamın dairesi dar. Kendinden haberi yok. Allah'ın kendisine verdiği o güzelliklerden, o nimetlerden, o harika cihazlardan haberi yok. Kendini ne kadar basit bir şeyde harcayıp heba ediyor. E biz de öyleydik. Bunları bilmeden, anlamadan Allah ne hafızı? Evet. Eğer insan enaniyetine istinad edip Hayatı dünyevi, gayi hayal ederek derdi maişet içinde muvakkat bazı lezzetler için çalışsa gayet dar bir daire içinde boğulur der. Ona verilen bütün cihazat ve alat ve letaif ondan şikayet ederek haşirde, kıyamet günü de onun aleyhinde şehadet edeceklerdir ve davacı olacaklardır. Ya Rabbi beni bu. Ne kadar basit bir şeydi harcadık. Düşün şimdi burada bir cemaatimiz var. Ne kadar geniş şeyler düşünüyoruz hem mi? Rabbimizin bize verdiği nimetler. Bir de kahvede de var insan değil mi? Dört tane kağıt var. Ona bakıyor. Kaçıncı papaz çıktı diyor. Allah'ın verdiği akılla onu düşünüyor. Verdiği gözle o kağıda bakıyor. Verdiği elle onu tutuyor. Verdiği ağızla işte onu konuşuyor. Küfrediyor, söylüyor. Bütün meselesi o yani. Allah'ın razı Ona verilen bütün cihazat ve alat ve letaif ondan şikayet ederek haşirde onun aleyhinde şehadet edeceklerdir ve davacı olacaklardır. Eğer kendini misafir bilse, sabır. <gülüyor> Belki ben evime gitmeden sana gideceğim. Bilemiyorum eğer kendini misafir bilse, misafir olduğu Zat-ı Kerim'in, yani Cenab-ı Allah'ın, izni dairesinde sermayi ömrünü sarf etse, öyle geniş bir daire içinde, uzun bir hayatı ebedi için güzel çalışır, teneffüs edip, istirahat eder. İstirahat eder. Sonra alay illiğine kadar gidebilir. Hem de bu insana verilen bütün cihazat ve alat ondan memnun olarak ahirette, lehinde şehadet ederler. Evet, insana verilen bütün cihazat acıbe, acibe, acip cihazlar. Ne kadar acip değil Bak şu burun mesela. Et parçası. Kapat gözünü bir bezle. Ne getirilirse geçsin tanıyor. Elma, armut, sucuk, bastırma, köfte, börek, çırrek... Çay, kahve, kavun, karpuz, ayran, Allah Allah. Bir anda ne olduğunu kadar acayip bir şey Bu da öyle, bu da et. Ezam sesi, tren sesi, anamın sesi, babamın sesi. İnek sesi, sinek sesi, korna sesi, telefon sesi, ambulans sesi. Zil sesi, şu sesi, bu sesi. Bu da öyle, tatlı. Çok tatlı. Biraz noksan biraz biraz E Bunlar acip değil de, Acayip değildir. Acayip nedir? Hem de bu insan, bu insana verilen bütün cihazat ve alat ondan memnun olarak ahirette lehinde şahit ederler. Evet, insana verilen bütün cihazat acibe bu ehemmiyetsiz, hayatı dünyeviye için değil, belki pek ehemmiyetli bir hayatı ı bakiye için verilmişler. Ebedi hayatı kazanmak için verilmişler. <gülüyor> Çünkü insan devamlı surette ilerisini düşünüyor değil mi? İstikbalim ne olacak, istikbalim ne olacak, istikbalim ne olacak? İstikbal diye bir şey yok esasında. Tüm bugün için neydi bugün? İstihbar geldi bugün oldu Bugün için ne diyordu dün Yarın diyordu bugün oldu Dünyada hiç yarın yok hep bugün Bir yarın da var Ben diyor yarınlarım için Hazırlanıyorum Evet insanlarda bir yarın Endişesi var Ama bu yarın Perşembe günü yarını değil Bu ahiret yarını ilerisi için yatırım yapmak herkeste var Adam Almanya'da çalışıyor. İzmir'de villa alıyor, dükkan alıyor, arsa alıyor, daire alıyor. <gülüyor> ya Mehmet Bey, gelecek misin? Nasıl? Dönüş var mı? Yok ya. Niye alıyorsun bunları? <gülüyor> Abi verir yatırım olsun Adam 70 yaşında ya. şurada yahu. <gülüyor> kalmış? Allah aşkına. Demek <gülüyor> ki bir ileri endişesi yaratılış olarak hepimize var. Endişe, istikbal. İşte o bahiret istikbali. Çünkü herkes bizi bırakıp o çukurda gidecekler. İşte yatırımlar, batırımlar, hepsi orada ya. Yani. Allah kılsın. Ben muhtaç olduğu bir zamanda diyor, sana cennet genişleri tarzında verilecek. Buradaki yaptığın hayır, hasenat, iyilikler, güzellikler. Çünkü hayvanı insana nispet etsek, görüyoruz ki, insan cihazat ve alat itibariyle çok zengindir. Çok zengin diyor. Halbuki koyunda da iki göz var, bende de iki göz var. Nerede zenginlik? Onda da iki kulak var, bende de iki tane var. Onda da bir tane dil var, bende de bir tane var. Onda da dört ayak var, biz de kişi ayak olur zaten. Zenginlik, neresi zengin bunun? Dur bakalım neresi biz zengin? Allah Allah! E Subhanallah! Yüz derece hayvandan daha ziyade zengindir insan. Hayatı dünyevi lezzetinde ve hayvani yaşayışında hayvani yaşayışta yemek içmek gülmek, oynamak zıplamak uyumak işte bu hayvan yaşar. Hayvani yaşayışında yaşayışında yüz derece aşağı düşer. Çünkü her gördüğü lezzetinde binler elam izin, her gördüğü lezzetinde binler elam var. Nasıl işler? Abi diyor bugün çok güzeldi. Allah bilmem ama yarın ne olacak bilmiyorum. Her gün böyle olmuyor diyor. Bugünkü işinin yarın olmayacağını düşünmesi bir elem izi oluyor onda. Hayvanda bu yok. Otu bulduğu yer hiç yarın yiyeceğim mi yemeyeceğim mi? Tanısını kesmişsindir oturup ağlamaz. Yarın onu keseceksindir hiç üzülmez. Lezzetini tam olur. Çünkü her gördüğü lezzetinden binler elemsi vardır. Geçmiş zamanın elemleri. An sene bir çocuğu ölmüştür. Onun yaşıtını görür başlar ağlamını. Ya benim oğlan da olsaydı bu kadar ötüktür. <gülüyor> ya Allah, Allah Ve gelecek zamanın korkuları. Acaba öbür oğlan da gider mi falan. Ve her bir lezzetin dahi elem sevali. Onun sertlerini bozuyor, bozuyor. Yani şimdi lezzet alsa da biraz sonraki sıkıntı şimdikini bozuyor. <gülüyor> şimdi şunu ben mi Mesela diyorum, bir yine koparmış ipini, komşunun tarlasına girmiş, otluyor da ekinleri, Artur hiç umurunda değil, ev sahibi, tarla sahibi görür de, beni döver diye hiç endişesi yok. Fakat bir hırsız bir eki bir yere girdiği zaman, Kitaptasay vah geliyorlar. Yani onun hırsızlığı bile hayvanın şey vermiyor, elem vermiyor. Ama insan elem içinde yani, elem içinde. Çalıntı arabayla geziyor ama kıçı belki rahat koltukta. Fakat kalbi aklı vicdanı öyle. Birisi tırp desin. <gülüyor> böyle bir varlık bu işte böyle çalıntı bir arabayla gezmektense, yaya ya, gez daha iyi. E, i̇mansız yaşamaktansa hiç yaşama daha iyi. Allah mahzlesin. İmansızların işi çok zor ha Allah. Adam boş tabut görüyor, midesi bulamıyor. Bugün diye bahsediyorum Allah diyorsun. Ya siz her şeye Allah'a bağlıyorsunuz be kardeşim diyor. Ya, yok başka bir şeyin sizin? Ya, tabii Allah'a bağlayacağız ya. Nefesimiz de o aldırıyor, gözümüz de Her şeyimizi o Gelecek zamanın korkuları, Ver bir lezzetin dahi elemi sevali, onun sevklerini bozuyor ve lezzetinde bir iz bırakıyor, bir iz bırakıyor. Bugün bir kardeşle görüştük bir yerde de güzel bir yer yapmış falan dedim çok güzel olmuş yer falan güzel abi ama yol geçecek diyor <gülüyor> yok diyor dedim geçmez bir şey olacak ne işi var yolu koca çatpler var vallahi biri geçecek üzüldüm ne yolun geçeceği var biri demişti yol geçecek orada. Tamam, yeter ona. Rahatsız ediyoruz. Kendi kendimizi rahatsız ediyor. <gülüyor> Ama hayvan da böyle bir şey yok. tam tamam alıyor <gülüyor> Fakat hayvan öyle değil. Elemsiz bir lezzet alır, kedersiz bir zevk eder. Ne geçmiş zamanın elemleri onu incitir, ne de gelecek zamanın korkuları ürkütür. Ne yavrusunu kesmiştir, oturur ağlar, ne de biraz sonra onu kesseksin benim iştahım kesildi, yemiyorum demez. Yumulur, o da ise, Rahatla yaşar, yatar, Halik'ına şükreder. Hatta diyor başka bir yerde, kesilmek için yatırılan bir hayvan, bir şey hissetmez. Bilmiyor ki ne yapacağını. Bir şey hissetmez. Yalnız bıçak kestiği vakit hissetmek ister, o his dahi gider. Vakit kalmıyor zaten. Allah-u Ekber ol. Bismillah. Ya. Tamam. <gülüyor> yani bir adımı da kessen, gene açı duymaz öyle. Vakit kalmıyor, komaya giriyor zaten. Bak diyor, en büyük bir rahmet ilahiye kaybı bildirmemektedir ve başa gelen şeyleri set etmektedir. Fakat diyor, hususen masum hayvanlar hakkında daha mükemmeldir. Daha mükemmeldir. Şimdi kardeşler, tabi bilinmeyen bir şey diyor bilinen bir şeyle anlatılır. Değil mi? Bilinmeyen bir şey bilinen bir şeyle anlatıyor. Bir yere birisini tarif ediyorsun. <gülüyor> Kardeşim git oraya. Ulu Cami'yi sonra herkes biliyor. Ona. Ulu Cami, giriş kapısını arkana ver. Karşıya bak. Sokak göreceksin. Evet. O sokağa gir. Sağda sekiz numara bizim dükkan. Tamam Bak. Bilinmeyen bir şey bilinen bir şey tarif Şimdi insan bilinmiyor kolay kolay. Ama bilinen bir hayvan var gözüm üstünde görünüyor işte. Hiç endişesi yok, sıkıntısı yok, üzüntüsü yok, ağlaması yok, korkusu yok. Ha, Onunla kıyaslayayım. demek ki bizdeki korkular, endişeler hep bizim ürettiğimiz, bizim teslimiyetsizlikten gelen sıkıntılarımız. Değil mi canım? Öyle. Yoksa Allah bizi üzmek için mi yarattı ya? Kur'an-ı Kerim'de öyle ki وَلَا يُزْلَمُونَ فَت۪يلًا Ben size fetil hurmanın çekirdeğin içine bir ince bir ip gibi bir şey sardır. Bakın hemen bir hurma aç göstereyim. Fetil onun adı. Benim diyor size fetil kadar zulmüm yoktur. وَلَاكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَزْلِمُونَ وَلَاكِنْ Siz nefsinize zulmediyorsunuz. Kendi kendini sıkıntıya atıyorsun. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey kardeşim. Demek ahseni takvim suretinde yaratılan insan. Lekad halaknal insan fi ahseni takvim diyor. Ben insanı en güzel surette yarattım diyor. ama en perişan gene insan. E, demek ki biz kendi kendimizi yapıyoruz. Demek ahseni takvim suretinde yaratılan insan. Hayatı dünyeviye hasr fikretse bütün çalışması dünya olsa bu adamın. 100 derece sermayece hayvandan yüksek olduğu halde 100 derece serçe kuşu gibi bir hayvandan aşağı düşer. Serçe kuşunda nezel misal veriyor. Bir serçe kuşun kendi ağırlığının 8 mislini yiyormuş günde. Ben 100 kilo geliyorum. 800 kilo döner yiyebilir miyim? <gülüyor> bir de 40 defa çiftleşiyormuş. İnsan bunu da yapamaz. Eğer onun için yaşıyorsa bir insan, yemesi için, şehveti için yaşıyorsa, serçe daha şey. Evet. Serçe kuşu bir hayvandan aşağı düşer. Başka bir yerde bir temsille bu hakikati beyan etmiştim. Abi bu temsiller çok mühim kardeşler. Temsil, misal, anlaşılması zor olan bir şeyi kolaylaştırıyor. Mesela ben şimdi görmüyorum. Ama bu gözlüktedir. Gözlük. Göz değil. Temsil. Tırak. Büyütüyor. <gülüyor> <gülüyor> Temsiller de gözlük gibidir yani. İlkten direkt olarak onu göremiyoruz. Bir misal veriyor. Hı. Görüyoruz. Anlıyor değil mi? Canlı mı Şöyle ki bir adam bir hizmetkarına 10 altın verip 10 altın veriyoruz adamına mahsus bir kumaştan Mahsus özel demek. Eskiden arabalar hususi derlerdi. Şimdi özel diyorlar mahsus, özel yani. Babam bize mektup yazdırdı amcama. Hepinize mahsus selam ederiz. Baba diyorum neye mahsus ediyor? Saydan etmiyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hani mahsus yaptım derler ya. Mahsus diye hususi yani özellikle. Ya yani mahsus yaptım bulan. Mahsus bir kumaştan, özel bir kumaştan bir kat elbise yaptır, emreder. İkincisine bin altın verir. Öteki hizmetkarına da bin altın veriyor. Ali'ye on altın veriyor. Veli'ye de bin altın veriyor. Allah Allah. <gülüyor> bir pusula içinde bazı şeyler yazılı, o hizmetkarın cebine koyar. Ötekine on altın veriyor. Git kendine şu elbiseden bir elbise diyor. Söylüyor, özel. Ötekine bir şey demiyor bin lira veriyor, bir pusula yazıyor kağıtta, cebine koyuyor. Ne demektir bu? Oku da ona göre. Bir pazara gönderir. Evvelki hizmetkar on altın ile ala kumaştan mükemmel bir elbise alır. İkinci hizmetkar divanelik edip, evvelki hizmetkara bakıp, cebine konulan hesap pusulasını okumayarak bir dükkancıya bin altın vererek bir kat elbise istedi. Bak, o öyle yaptı ya. O da diyor, geliyorum lan, dükkanı da bulduk, gidiyor. <gülüyor> <Enayi. gülüyor> Bana daha bir takım elbise ediyor. İnsafsız dükkancı da kumaşın en çürüğünden ah, ah, ah, çok insafsızmış ya. Bir kat elbise verdi. O bedbaht hizmetkar seyidinin huzuruna geldi. Patronun huzuruna geldi şiddetli bir tetip gördü ve dehşetli bir azap çekti. İşte en edna bir şuuru olan, en basit bir aklı olan anlar ki, ikinci hizmetkara verilen bin altın bir kat elbise almak için değildir. Belki mühim bir ticaret içindir. Aynen onun gibi. Şimdi bak anladık, misali anladık mı öbürü çok kolay anlıyoruz. Değil canım? Aynen onun gibi. insandaki cihazat-ı ve de taif insani insani duygular ki her birisi hayvana nispeten yüz derece imbisat etmiş. Demin zengin demişti ya zengin. Adet olarak zengin değil. Mesela güzelliğin bütün meratibini fark eden insan gözü. Bakıyorsun. Alçı penleri kime yaptırdınız ya diyor. Çok güzel yapmış. Çok güzel diseyelim. <Gülüyor> kafalara bakıyor, para bakıyor, Vallahi duvarlara bakıyor, boyaya bakıyor, hepsinden anlıyor. Şimdi <gülüyor> bir öküz girse buraya Allah aşkına, anlar mı bunlardan? Bir yeşili görse hemen kafası onu yemeye çalış. yemek bir şey yok, başka bir şey yok. <gülüyor> Bismillah kardeş bir gün, de camide hapte salıyordum. Adam kirazı yıkarken iki tane kiraz düşmüş yere, yıkadım bunları aldım dedi ne gösteririm Bak dedim ki Cenab-ı Allah ne güzel yarattı. Kiraz çıktı mı ya? dedi. kap elimle hat lazım. <gülüyor> <gülüyor> ben yani o kirazın o incelik ipte Cenab-ı Allah nasıl dizmiş? Odunun üzerinden nasıl veriyor? Ne kadar küpe gibi böyle sanatlı olduğunu göstermek için böyle dedim. Bak Allah dedim. Çıktı mı ya kiraz diyor, kaptı atını <gülüyor> Demek ki hayvan hayvani tarafımız bizim böyle işte kadar. Ya. İnsandaki, bak, insandaki cihazat maneviye ve letaif-i ki her bir hayvana nispeten yüz derece inbisat etmiş, gelişmiş, terakki etmiş. Mesela güzelliğin bütün meratibini fark eden insan gözü. Bakıyorsun aa gömleğinde güzel abi kravatınlar. Sinek kaydı tıraş olmuşsun bugün diyor falan. Bak göz her tarım takımı ne zaman yaptırdın diyor falan. Böyle o ayakkabıları da yakışıklı falan. Bir anda bak, bütün güzellikleri ayrı ayrı görebiliyor. Ve tağımların bütün çeşit çeşit esma ı mahsusalarını, özel zevklerini temyiz eden, birbirinden ayıran insanın zaikay-i lisan Ya diyor bunu tamam da diyor, tarçını yok mu ya bu saleminin var abi. Ya, bunun diyor karabiberi, kimyonu yok mu kardeşim? Onu da anlıyorum bak. Ve hakaikın, bütün inceliklerine nüfuz eden insanın aklı. Ve kemalatın, güzelliklerin bütün envanı aşık, insanın kalbi gibi, sayır cihazları nerede? Hayvanın pek basit. Yalnız bir iki mertebe inkişaf etmiş aletleri nerede? Bir iki mertemizi kedinin koku alır. köpeklerimiz alır, köpek imzar, koşar. Yalnız şu kadar fark var ki, hayvan kendine has bir amelde münhasıran o hayvanda bir cihazı mahsus ziyade inkişaf eder. Ona, ona has. Fakat o inkişaf hususidir. Mesela bir kedi vardı baktım bugün böyle yapmış. Tak Fareyi yakaladı. <gülüyor> onu görmüş, kokusunu almış demek. Bekliyor delikte. De öyle bekliyor. Böyle gerildi, gerildi, gerildi. Bir atladı. Yay gibi tak, çak, çak, çak. Yakaladı. Havadaki kuşu yakalıyor. Şimdi o fare bağırıyor ya çiy çiy. Açısından değil ha. Sevincinden bağırıyor. Kedi oldum ben artık diyor. Farelikten kurtuldum, kediye dönüştüm. <gülüyor> Var mı bana yanmadan? Tabii. Yoksa acı duymuyorlar. Endomorfin diye bir şey varmış, insanda da varmış oldu. Mu? Endomorfin. Mesela adam birden komaya giriyor, Allah acı duyuturmuyor ona. Nasıl ameliyatta adamın şey yapıyorlar, kesiyorlar her tarafını. Geçmiş olsun da ameliyat olmadım, olton Oldu, diyor, geçmişim. Acı duymuyor. Aynen bunun gibi. Cenab-ı Allah bütün canlılar içine, tıbben bu sebep endomorfin yani böyle, o refres anında o patlıyormuş o morfinler, artık kıtır kıtır onu yiyor, o acı duymuyor. Yürüyoruz ya bazen hani böyle yakalıyor mesela aslan, ceylanı, hayvan tepiniyor ama o tepinmesi şeydir yani. Zahir, imtihan binaen yoksa acı acı duymuyor. Neden? E biz bir doktor olarak sen adamın acı duymasını istemiyorsun, iğne vuruyorsun, acı duymasın yazık diye. Anladım. cenab bak merhamet sahibi, onu evet. madem ki ona gıda olarak yaratmış, ona niye acı duyuyorsun? Evet. Allah bilir. Evet. Onun rahmeti, onun acı duymasına müsaade etmez. Ama sen konuyu anlamadığın için onu acı duyuyor zannediyorsun. Onun o bağırmasını, bağırıyor belki de Selamünaleyküm. aleyküm, gidiyorum diyor. Dünyada işin bitti, ahirete gidiyor. Tabi her hayvan ruhları bakidir kardeşler. Bir kelebek dahi ölse ruhu ahirette var olacak, cesedi olmayacak. Pire pirede de ruh vardır. Yani dünyaya ne kadar canlı geldiyse bunların hepsi ahirette ruhları var olacak, cesetleri toprak olacak, ruhları var olacak sadece insanlar, hem cesedimiz hem ruhumuz da inşallah Allah koyarsa Cennete koyacak ve orada gel keyfim gene git <gülüyor> babam beni darlad gel keyfim gene git haroş diyor öyle yeter ki buradan sağ salim giderim bir tarafa kazasız belasız kazasız belasız demek günahlara girmeden ya evet kardeşler. İşte insanın cihazatça zenginliği şu sırdandır ki neden? de i̇şte her şeyin en güzelini almaya gidiyoruz. Akıl ve fikir sebebiyle insanın hasseleri, duyguları fazla inkişaf ve impisat peyda eder. Akıl ve fikir var ya bizde hayvanda yoktur. Ve ihtiyacın kesreti sebebiyle ihtiyaçlarımız çok ya mesela bir hayvan çayırda otun otlar inek dereden suyunu içer içe gitti. Başka bir şey var mı? Yok. Fakat bizde ne ihtiyaçlar var demi? Çorap lazım, pantolon lazım, tişört lazım, demi? Şeker lazım, tuz lazım, değil mi? Halı lazım, çekyat lazım. Neler neler. İhtiyaçların kesret sebebiyle çeşit çeşit hissiyat peyda olmuştur. Mesela eskiden böyle güzel koltuklar yoktu. Hala vardı ama şimdi bak ne diyoruz? Koltuk. Kolunu koyuyorsun buraya. <gülüyor> Koltuk. Çek, yat. Eskiden yok. Bizim çocukluğumuzu anam sererdi yatağı yere her gece. Yümleri kabartırdı yatardı. Sabah kaldırdı. Şimdi neler var değil mi? Ne yataklar var değil mi? Neden? İnsan devamlı <gülüyor> inkişaf ediyor. Ama bin sene evvelki öküz neyse şimdiki öküzle aynıdır. Ya bizim ağırımızı hiç böyle şey yapmıyorsunuz falan demek Koyamıyorsunuz falan. Da. Biz hep böyle samanla mı yatacağız falan. Ya, gari, gari, gari Ama şimdi neler çıktı neler çıktı. Ya, geçenlerde affedetim tuvalete gittim. Nereye basacağım belli değil. Bir sürü şeyler. Buraya basarsan su var, oraya basarsan başka bir şey oluyor, dönüyor. Korktuk, kaçtık. <gülüyor> Ulan bir sürü tuş var. <gülüyor> Biri kısayar gibi <gülüyor> e, Eskiden böyle değildi. Neden? E, bizde devamlı terakki etmek var ya insanlarda. Devamlı yükselme, terakki etme var. Ama hayvanlarda böyle bir şey yok. Onlar standart. Ve ihtiyacatın kesildiği sebebiyle çok çeşit çeşit hissiyat peydahı olmuştu Ve hassasiyeti çok tenevhü etmiş. Ve fıtratın camiyeti sebebiyle fıtratımızda bir camiiyet var. Cami demek toplayıcı çok çok şeylere ihtiyaç var. Pek çok makası da mütevecci arzulara dar olmuş. Ve pek çok vazife-i bulunduğu sebebiyle alat ve cihazatı ziyade İmbisat peyda etmiş, gelişmiş. Ve ibadatın bütün envaına müsait, müstahit bir fıtrat da yaratılmıştır. Bütün ibadetleri yapabilecek bizde fıtrat var. Mesela bazı melekler var. Meleklerin de makamı sabittir kardeş. Meleklerde de imtihan yoktur. Hayvanlarda da imtihan yoktur. Alçalma, yükselme yok. Bir melek yaratıldığı zaman nasılsa her zaman ölürür. Mesela bir melek var ki sadece Subhanallah diyor. Elhamdülillah demek ona yasak. Deyemez. Subhanallah. Öteki elhamdülillah. Öteki Allahu Ekber. Diyor ya Süleyman Çelebi Mevlüt'te gördüm cümle gök ehli ibadette kamu. Kimi tesbihu, kimi tehlilu, kimi tahmid okurmak. Tesbih Subhanallah. Tehlil elhamdül, la illallah. Tahmid elhamdülillah. Kimi kıyamda durmuş Kimi kılmış rükû. Kimi hakka seçte kılmış bahuşu. Kimisi seçte ediyor sadece. Kimi sadece hukuda duruyor. Kimi sadece efendim kıyamda. Şimdi ama biz bunların hepsini yapıyoruz. Kıyamda da rükûda da suçta da subhanallah. Bütün tesbihatın en enva'ını Rabbim bizde cem ettirmiş. Ne büyük bir şeref bize bahşetmiş. Değil mi kardeşler? Şimdi bu şerefi bize verilen bu değeri bu kaliteyi nefsi emmariyi dinlemekle onun sözünü tutmakla kendimize yazık etmiş oluruz. ya yani, Allah korusun. Ya, nefis diyor ki sonra kılarsın namazı diyor. Tabii tabii. Kendisin daha diyor. Bak, Mehmet amca bile kılmıyor. Halbuki Mehmet amca kahvede oturuyor. Çalışmıyor. O çalışmıyor Mehmet amca. Sen de çalışma deniyor. Çalışıyor. Sonuna kadar para kazanmaya çalışıyor. O yönde Mehmet amcaya bakmıyor. yani. Ahmet amcaya bakıyor. O zenginleşmiş ya. Ama ibadete gelince ya diyor sen daha 45 yaşındasın. Mehmet Hanım 55 o bile kılmıyor. Kılarsın ileride kardeşim. Şeytan diyor kılarsın abiciğim ya. Kılarsın. Öyle değil mi? Tabi ya kılarsın. Diyor. İlerisi var mı ya? Belki biraz sonra öleceğiz. Ben çok adam gördüm yolun karşısına geçmeden ahirete geçiyor. Koşarak araba bir tane patlatıyor. <gülüyor> Bitti. Ya. Çok değer vermiş bize Allah'ım. Vallakat keramna beni adem ediyorum muhakkak ki ben beni ademi çok mükemmel yarattım diyor çok mükemmel yaptım diyor bu kadar mükemmeliyeti bize veriyor Allah biz o mükemmeliyeti ne yapıyoruz tersine döndürüyoruz Allah korusun. Acıyalım kendimize kardeşler kendimiz acı hani şimdi bir şey çıktı bir adam giderken hadi kendine iyi baktı bakan adam sana bir soracak. Hadi kendine iyi bak. Bu bir 20 senedir eskiden Eski yoktu bizim gençliğim senedir. Şey yok. Allah sebebi. Biz de diyelim ki kardeş kendine acı. Bunu yayalım. Kardeş kendine acı. Ne oldu abi? Allah kahretsin namazına kalk sabahleyin. Dayak var öbür tarafta. <gülüyor> kendine acı. Vallahi bunu yayarsak mesela kız taşı vardı şu Fatih'te. Biz ona nur taşı, nur taşı diye diye Şimdi herkes nur taşı diyor. E, Mesela gavur dağı var bu Antep tarafında. Geçerli üstadımız demiş bu dağ da Üstadım demişler bu gavur Dağı. Hacip, e, demiş. <gülüyor> <gülüyor> Hacip demiş. Nur dağı olması lazım demiş. Şimdi orasını devlet nur dağı olarak koydu. E, nur dağı değil ilçe var orada. Gördünüz de. değil mi? Merdeket. Tabii gördün mü? Biz farklı ya Nur dağı.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 Çirkin dursa, birisi gömlek, öbürü fermuar yaparım ben ağabey, öbürü abi çay kaşıkları ben yapayım, öteki ödeki çarmakaşını ben yapayım, çatalları ben yapayım, bıçağı ben yapayım, öbürü uçağı da ben yapayım abi. Bir diyor ben de uçağı bensin çıkarırım yerden, adam dalıyor yere, öbürü diyor, kışın üstü mümkündür benden olsun, he yani böyle yani. İhtiyat İşte bundan sosyoloji meydana geliyor, sosyal hayat diyorlar ya, sosyoloji. Yani çok şeylerle, insanlarla ilişkimiz var. Geçenlerde bunu anlatmıştım. Tekrarında fayda var tabii genç kardeşler. Geçen, ben geçen sene şeye gitmiştim. Diyarbakır'a e, bana dediler abi bugün bir genç kardeşimizle arkadaşlarımı getireceğim <gülüyor> üniversiteden de çok. Çevresi geniş bir çocuk, çok girişken. Sosyolojide okuyor. Abi 30-40 tane genç getireceğim ona göre. Onlar <gülüyor> dedim yine Neyse getirmiş gençler ama gençler sıfır kilometre gibi dinlen falan şeyleri yok. Meraklanmışlar. Baktım çocuklar küpeli müpeli falan olsun. Her <gülüyor> şey geldiler. Biz de çıktık karşılarına. Hoş geldiniz gençler. Baklar bu mu bize anlatacak? Bu ihtiyar mı bize? Boşalık yapacak falan. Ben yüz ama ben de tabii konsantrede biraz zorluk çektim. Hani konsantre olmak kolay değil yani. Nalmış nereye satılır? Dedim gençler hoş geldiniz. Hoş bulduk falan. Sorunuz var mı dedim. Soru sormak istiyor musunuz? Baktım soru sormadılar. Ben size sorabilir miyim dedim acaba. Bir de sorabilirsin tabii. Sosyoloji ne demektir dedim. Sosyolojide okuyorlar ya. Siz sosyolog olacaksınız. Sosyoloji ne demektir? Durdular şimdi. Biri dedi insan ilişkileri bi ilişir misin kardeş dedim. <gülüyor> <gülüyor> Onlar da gülmeye başladı. <gülüyor> bi ilişir misin dedim. Nasıl ilişiyorsun? <gülüyor> ya dedi. Nasıl ilişeceğim dedim. Hey <gülüyor> dedim müsaade edersem ben ilişeyim. Rahatsız babacım yat git artık burada. <gülüyor> ben ilişeyim dedim. <gülüyor> İliş dediler falan meraklandılar. <gülüyor> Mesela dedim şuradan gidiyorum şimdi. Baktım büyük bir süpermarket, hipermarket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 Öyle mi hocam dedim? Ben buraya manav da getirsem efendim. Sarı da getirsem Sebabım artar mı artar? O zaman kavuk kartuş da getireyim. İliştik adamak. Sağ ol kardeş. Eyvallah gittik. Çıktım caddeye baktım bir sarı taksi geçiyor. Parmak kaldırdım. Taksi durdu. Kardeş kusura bakma Estağfurullah abi. Adın ne Ahmet? Babana rahmet. Ahmet dedim. Siz taksiyle var ya bu memleket en cefakan en kadarkar, en hizmet veren bir grubusunuz. Sizleri tebrik ediyorum. Siz olmasanız millet sokakta kalacak. Hastamız olur, kornayı basar hastaneye yetiştirsin. Doğuma yetiştirsin. Havaalanına yetişecek geçin. Uçaktan alır getirirsiniz. Can ne mübarek insansınız siz. siz tebrik ediyorum. Allah merhaba. <gülüyor> Abi de sen Aydan mı geldin? <gülüyor> <gülüyor> yok babicim buradan ya dedi bugüne kadar bize hiç böyle met edenler takdir edenler olmadı. <gülüyor> Şoför milleti diye millet. Des bakıyor. Ya ben ne mübarek bir meslekteymişim. Vallahi abi ben bu işi bırakmayı düşürdüm ama <gülüyor> <gülüyor> sağ ol abi. İliştik bak. iyi mi? İyi işiyoruz değil mi? Biraz daha ileri gittim baktım ayakkabı satıyor bir dükkan. Gidim selamun kardeşler. Sizi tebrik etmeye geldim. <gülüyor> Halol abi. Ya şu bu ayakkabıları yapmak da var ya Milleti yanla yaptıktan kurtarmıyorsunuz. Siz bunları yapmasınız, satmasın. Millet yanmaya geçecek. Rahimi koş bile yanmaya geçer valla. Yapıştırsın dolarlara, ayağına dolar? Yapamazsın ayakkabıyı. İşte siz bunları yapmakla insanlığa hizmet ediyorsunuz falan filan. Bakın ne kadar ilişeceğimiz yerler var. Ama tabi bilmezse, usul bilmezse benim annemin dediği gibi, Kabe'ye gitmiş, nur görmemiş diyor. <gülüyor> Birisi böyle bir iş beceremedi mi? Oh diyor, koku. Kabe'ye gittim, nur çürmedi. Ne <gülüyor> ya. Abi girişme girişme şeyi veriyor bize. İşte şu derece cihazatça zenginlik ve sermayece kesret, elbette ehemmiyetsiz, muvakkat, geçici, şu hayatı ı dünyevinin tahsili için, Verilmemiştir. Belki şöyle bir insanın vazife-i asliyesi, nihayetsiz makasla mütevecci, nihayetsiz maksatlara yönelik. E, Vezayifini görüp az ve fakir ve kusurunu, az ve fakir ve kusurunu. Biz hem aciziz hem de fakiriz hem de kusurluyuz. Fakir ne demek? İhtiyacı olan değil mi? Havaya ihtiyacın var mı? Fakirsin. Hava yapabilir misin? Acizsin. Suya ihtiyacın var mı? Fakirsin. Su yapabilir misin? Acizsin. Sabahın olmasına ihtiyaçın var mı? Şeye Sabaha getirebilir misin? Hem fakiriz hem de aciziz. Aciz, becerik. Şuraya bir yılan gözü hepimiz otlattırır <Gülüyor> Bir tane oradan bir tane buradan gelse bak, sen ne delikanlı çıkıyor bu. <Gülüyor> Eseriz mi, birbirimizi kaçacağız. Diye. Halbuki silahı yok, eli yok, ayağı yok, gariban. Yerde sürünüyor Korkutur korkutur. Çünkü bizi Allah ibadet etmek için yaratmış. Onu da sokmak için yaratmış. Onun için geçer o Bizi geçer. Evet azla ve fakir ve kusurunu ubudiyet suretinde ilan etmek ve külli nazarıyla mevcudatın teşbihatını müşahede ederek şehadet etmek ve nimetler içinde imdadatı ı görüp şükretmek. Doğrusu kimse tasdik bakan Doğru Tasdik Ve masnuatta kudret-i rabbaniyeyin tabbaniyenin mucizatını temaşa ederek nazarı gaflet, ibretle tefekkür etmek. Nazar ibrette tefekkür edeceğiz. İbret demek ders alacağız. Geçen sene bu Bingöl Van taraflarına gittim. Orada büyüdüm, büyük büyük tepeler böyle ot yiyorlar. Kışın 8-9 ay ahırdan çıkmıyor hayvan. Kar var ya orada ot yapıyorlar. Baktım bazı tarlalar ekim böyle maşallah gengeçil böyle bazı tarlalarda hiç ekilmemiş ot. Dedim kardeş, bu tarlaları ne ekmiyorsunuz? Dedim. Bak ne güzel tarla, ot boğmuş. Abi dedi, onu ek, ekelsek hayvanlar mı yiyecek? Bunlar hayvanların yiyeceği dedi. Biz o tarlalar, bunlar ot tarlası. Onları biçiyoruz, ot tepeleri yapıyoruz, kışın hayvanlara yediriyoruz. <gülüyor> onları, onları işleyemeyiz dedi. Öyle mi dedim ya? <gülüyor> Peki dedim, her sene bunları ekiyor musunuz bu ot çıkması için? Ekmeyiz abi dedi ekmeden mi biçiyorsunuz? Ekmeden biçiyoruz dedi. Peki buğdayları ekmeden biçiyor musun Hayır, ekmeden biçemiyoruz dedi. Ben. Buğdayları, arpaları ekmeden biçemiyoruz. Otu ekmeden biçiyoruz. Hemen bir fikir geldi kafama. E Allah'ım dedim. Ne büyüksün. Çünkü hayvanlar tarla süremez. Ekemez. Tarla ekemez. Rabbim onun günü hazır çıkarıyor. Biz tamam. biliyoruz ya. Eyvallah. nazar ibretle tefekkür etmektir. Her şeyde ibret nazarı ile tefekkür edeceğiz. Mesela bakıyorum kiraz ağacına, kirazlar böyle saldır. Buradan da koparabiliriz, ağacın üstüne de çıkabiliriz. İncir de öyle, ceviz de öyle, kestane de öyle, şeftali de öyle. Ama bakıyorsun kavak dimdik gidiyor, servi öyle. Servide de var bir şeyler, meyve gibi ama onlar bizimle ilgisi yok onların. Ha, demek ki eğer kirazlar, dutlar, erikler tavan tepesinde olsaydı ne kadar zor olacaktı kimse çıkamaz. Ne pasacak yeri var, ne tutunacak yeri var. Bekleyeceği düşsün, düşerken de parçalanır zaten. Demek ki Rabbim bize ne kadar güzel her bir ağaç diyor, Bismillah der. Rahmet hazinesine ellerini doldurup bizlere tatlıcını gecik Öyle değil mi? Her şey görünüyor yani. Peki bunu kim görüyor? Bunu iman sahibi görüyor. İmanla görüyor bunlar. Benim bir çocukluk arkadaşım vardı. Ona bir gün böyle bu kitapları yeni tanımıştım. Yeni görmek, yurtdan dönme derler. Biz de bunları bulunca önümüze gelen anlatıyorum. Adamı bir alıyorum, karşıma iki saat. Adam esir oluyor böyle. Hadi öyle aşk anlatıyorum ki kaçamaz. Hayatta kaçamaz. <gülüyor> Şimdi adam, ben diyorum bu yarın namaza başlar. Ne namazı? Adam yarıma bile vuramıyor. Bir <gülüyor> daha yakalarsa diyor. Harbuki ya beş dakika, şöyle bırak gitsin adamı. Adam açız ya. Neyse böyle bir arkadaşımı yakaladım. Beraber hayvan atlatıyorduk ben çocukken. Fevzi dedim, bak bu kitaplar okuyorum ben çok güzel dedim. Çünkü okudum işte her bir ağaç, bismillah derdim. Her bir keçi, koyun gibi, mübarek hayvanlar bismillah diyormuş yaptım. Ulan o kadar koyun atlattık, hiç bismillah dediğimi tutmadık. Evet. <gülüyor> Bankta mı sıkıyorsun memesi şu takıyor şakır şakır. Bunun deliği küçük biraz kendini kendisine kanakar dedim. Görüyor musun? Dem Allah'ın kudretini. Bunu öyle bir anlattım. Yani serre kadar biraz düşünse bunu anlar. Kitabı da verdim buna. Gittim ben bunu 20 sene hiç görmedim. 20-25 sene görmedim. Şimdi biz İzmir'de oturuyoruz. O ilçede oturuyor. Bir gün Urla'da camiye gittim. Baktım karşıma çıktı. O fiçin haber ya. İyi ee yapacağım. Dedi. dedi Cülalesinde secdeye giden yok. Adam namaz kılıyor dedi. Vallahi demin çok sevindi. Hacca da gittim. Necmiçim de, dedi. Oh ne evet. kadar. Ya arkadaş diyor. İçki içiyoruz. Oğlan da içiyor dedi. Buna bırak desem benim için. Baba senin için ne diyecek? E, hadi ben tövbe ettim dedi. Hacca macca gittik dedi. Oğlan da bıraktı içkiyi dedi. Utandı. Şimdi de, camiye takılıyorsun. Evet. Çok güzel. Sen dedi ne yapmaya geldin? Ben dedim sohbete geldim. Dersimiz var. İstersen gel seni de götüreyim. Geleğim ya dedi. Geldi. O gün bugün takıldı. Devam ediyor. Bana ne dedi biliyor musun? Ya için be dedi. Sen bana o gün anlattın ya orada. De, kitabı da verdin. Ben eve gittim dedi. Küçük sözleri verdim. Açtım kitabı dedi. Seninle anlattıklarım hiçbiri yazmıyor. <gülüyor> <gülüyor> ki başında yazıyor. Gel bir inekle çık Allah, acıdım seni dedi, kafayı yemiş kafasın dedi. <gülüyor> görün değil mi kardeş, nasip olmayıca demek ki, öyle görün. kafayı yiyecek bir şey yok ki, ben ona desem ki... Hevseyin, saat 12'den sonra ben geliyorum eve pencereyi açıyorum, bir atıyorum kendim. Ya Allah, uçuyorum ismim. <gülüyor> ha, kafayı yemiş bu. Şey. Ama benim anlattığım, bak diyorum, odun. Okula gitmedi, kursa gitmedi, bizi tanımaz, sevmez, bilmez. Öyle bir elma veriyor, rengi gözümün hoşla gidiyor, kokusu burnumun hoşuna, tadı ağzımın hoşuna, demek ki bana bunu beni tanıyan, seven beni veriyor. Bu odun veremez. Evet. Bir odun incir veriyor, öbürü üzüm veriyor, öbürü muz veriyor. Ya bunda kafayı yemiştik var mı? Burada makul şeyler bunlar ama adam bugüne kadar öyle bir şey hiç duymamış. Dün bir yere derse ettim abi, caminin altında konferans salonu var. İşte birinci söz okudum, bu birinci söz okudum. Her bir ağaç bismillah de. Baktım cemaat böyle bakıyor. Yani belli ki anlamıyorlar yani. Değişik bakıyorlar, nereden geldi bu adam, neden bu adam. <gülüyor> yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş cemaatın yüzü değişti. Vallahi değişti. Çünkü insan, ben baktığım zaman adam anlıyor mu anlamıyor mu anlarsın. Evet. Üstad birine bir şey anlatıyormuş bir gün. Demiş sen anlamıyorsun. Çünkü ben sen oluyorum anlamıyorum. <gülüyor> ben sen oluyorum demiş anlamıyorum. Sen benim bu anlattığımı anlamıyorsun. o iyi abi? Sen olacaksın ya. Sonra cemaat çok memnun oldu yani. Kuyruğa girdiler sarılmak için. İlkten burun diyorum adam bakıyor ulan burun işte diyor. <gülüyor> bak diyorum koku alıyor adam şöyle diyor ki ya burun tabii ki koku alır ne yapacak <gülüyor> tavuk diyorum tırak yumurtayı bırakıyor diyor ya. tavuk varıp da salatalık yapacak değil <gülüyor> Şimdi doğduğundan beri bunu öyle görüyor ya hep yumurta yapıyor normal diyor tavuk tabii ki onu yapar bir düşün bakalım nasıl yapar arkadaş o tavuk dün geldi. İki senelik tavuk. Bir, bir senelik tavuk. Tezgahı yok, tornası yok, aklı yok, ilmi yok. Seni tanımaz, sevmez, bilmez. Omlet yap, koflet yap, rafadan yemeleme yap. Tırak tırak tırak. İşte o ülfet, buna ülfet deniyor kardeşler Ülfet demek bir şeyi normal görmek. İneğin süt verdiğini normal görüyor. Normal değil halbuki. Tavuğun yumurta vermesini normal görüyor. Normal değil. Normal değil. Normal değil. Harika. Yani biz şimdi ağaçtan elmayı koparıyoruz. Kütükten üzümü koparıyoruz. 3 kilo ağırlığında salkımı. Sapında tat yok. Çubukta tat yok. Üzüm bal gibi. Hiç hayret etmiyoruz bak. Hayret etmiyoruz. Neden? Doğduğumuzdan beri o odundan hep üzüm geliyor. Bir sene başka bir şey gelse bakalım bu sene ne gelecek acaba? <gülüyor> bir bakıyorsun tavuk geliyor. <gülüyor> Eğer yani Asmalardan tavuk sallansaydı biz yine hayret etmeyecektik. Allah! Emin ol vallahi. Ol, git oğlum ki tavuk kopar mı? Sağol gel. Git git git. ak. İnnel insane lezalûnun keffâr diyor Cenab-ı Allah. Ya insan çok zarardır. Diyor. Çok mankördür. Allah korusun. Halbuki gözümüzün olan olayı. Bak şimdi. ...koca bir tane Allah-u Ekber çıkıyor ağzımdır. Hepimizin kulağına bir allah Ekber geliyor mu? Geliyor. O allah Ekber'i Allah çoğaltıyor. Ne kadar kulak varsa o kadar çoğaltıyor. Yoksa bir tane allah Ekber hangimize yeter? İyi yani bu böyle devam ediyor. Ezan da okunuyor. Allah bereket versin. Allah razı olsun. Sözün güzelliği kısalığındadır. Allah razı olsun. Allah razı olsun e fatto